lazım. Yanlış ya. yok. İkincisi e, Rabıtanın kendisi nedir? Nasıl bir şey olur? Rabıtanın e, birkaç boyutu vardır. Bir, fiili rabıta e, nöbet beklemek demektir. Fikri bir rabıta e, kalbinin temiz tutmaya demektir. Kalbi temizlemek Üçü üçüncü mana kalbe Allah'ı e, zikir yaptırmak. Yani kalbi Allah'a düşündürmek. Dördüncü manası tefekkür boyutunda beyni Allah'a yönelmesine niyet olarak, e, fikirler olarak e, tefekkür boyutunda beyni e, Allah'a alıştırmak. Çoğu insanlar beyinde Allah gelişmediği için Allah dediği zaman onunla bir şuur sahibi değil. Yani nasıl bir şey Allah? düşünmüyor düşünce boyutu olmayan insana hikmeti olmaz. Bu açıdan bunların her birleri yapmak istediği şeyle ilgili donanıma sahip olması lazım. Kıbleye döndü ama kıble Kabe düşünmüyor. Kafası Amerika'da, başka yerdeyse onun namazı olmaz. Görünüşte olur da ama hayır olmaz. Yani belki yönük Kabe'ye döndü ama adam Kabe'ye ve Araplara göz önünde bulunduruyor ve kötü diyor. Gerici diyor. Bunlar ama falan benim için Amerika çok süper bir ülke. Avrupa böyle falan diyor. Bu adamın bütün namazdan tiksinip sonunda namazı terk etmekten başka çaresi kalmaz. <gülüyor> Çünkü Kıbla Kabe iken o kalbi başka yerde. Demek ki kalp beyin, beden bütün bir hedefe yönelmesi lazım ki tam bir isabet sağlasın. Siz silah almışsınız bir yere vuracaksınız. Askerdesiniz. Kafa her biri bir yerde. Düşmana hedefi e, vuramazsınız. Bu nasıl böyleyse böyle ise Manevi e, tecelli ya da manevi hedefi tutturmakta aynen böyle. Tabii beyin de, beyin kalp e, niye? Çünkü be, niyet bunlarla olan şeydir. Beyinsiz bir adamın niyetinin sağlam olmaz yani. Olsa da, çünkü bir şey anladığı bir şey yok yani. Onun için beyin yerinde olmayan insanlar, beyin sağlam olmayan insanlar din mükellef tutmaz. Akılsız diyoruz biz onlara. Ne diyoruz? Akılsız. Onların kalpleri vardır ama beyin yoktur. <gülüyor> beyin devre dışı kaldığı zaman onlara İslamiyet herhangi bir şeyde mükellef tutmaz. Onlara cehennemde yoktur yani. Evet. Demek ki e, Müslümanların bazı şeyi bilirken, öğrenirken doğru öğrenmesi adına kalp, irade beyin bir aynı yere yönlendiği anda bereketini göreceğiz. Zikir ise, zikir de böyle ama şöyle bir haklı taraf var bu konuda. Yani sen sağında şeytan, sonunda cinler etrafında kötü adamlar bu arada zikir yap. Bunu herkes yapamaz. Buna babayit lazım. Ne yapacaksın? Sağımda melekler, solumda Müslüman diğer varlıklar, insanlar, etrafımda öyle ben Kabe'deyim, mesciddeyim, bütün Allah dostlar yanımda. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz, bütün işte Allah'ın sevgili Resulü de yanımda diye düşündüğün an namazın tadına doyulmaz. Böyle bir şey için caizdir. Yani ruhen, aklen, beyin olarak kendimizi o ibadeti hazırlamak lazım. Mesela düşünün ki öyle bir camidesiniz milyon insan var. Hep birlikte çok samimi, manevi bir hava Bir Kur'an okuyor imam. Öyle bir imam Kur'an okuyor ki benim böyle bir yerde değilim ama niye düşüneyim? Ya düşün ne olacak bunun zararı yok. Onları putlaştırmıyorsun. Geçen bir arkadaşı birisi hocam Kabe'ye döneceğim dedi. Ee? Kabe'ye dönerken de hep dedi Kabe'nin etrafını tavaf eden insanları düşünüyorum dedi. Ya ne yapayım senin kalbin bozuksa? Nereden nasıl aklına bu geldi dedim. Kabe'yi düşün, başka şey düşünme. Yani bu tedavi olması gereken bir hastalık. Hastalık hale getirmemek, ya takıntı hale getirmemek lazım. Ya Kabe'nin orada diyor çıplak çıplak adamlar, işte sağ tarafı işte açık olan adamlar var diyor, gözüm ona takılıyor diyor. Yani burada şimdi Kabe'nin mi suçu var? Oradaki taaf edenlerin mi suçu var? Yoksa senin bir hastalık hale getirmiş, bir takıntı haline getirmiş? Çoğu insanın karısını savunurken ya da İffetin, namusunu hastalık haline getiriyor. Kadını da rahatsız ediyor. Kendisi de rahatsız oluyor. çevresinde. Yani şurada normal insanlar kıskanmazken şurada bir dini manevi hava ol, olması söz konusu olduğu zaman böyle bir düşünce boyutunda Allah dostlarıyla beraber olduğunu düşündüğünde burada kadınları da düşünebilir. Yani kadın kadın düşünüyor. Erkek de erkekler de düşünebilir. Bu düşünce boyutuyla olan bir meseleyin abartılığı halde anlatmak ve uzaklaştırmak onları evet, iyi insan olmasına engel teşkil edecek bir düşünce tarzıdır ve yanlıştır. Doğrusu nedir? Fotofalizm yok. Hayal gücümüzü, tefekkür boyutumuzu kullanabiliriz. Ve bu da bize çok şeye katkıda bulunur. İnsan sadece görsel bir varlık, biyolojik bir varlık değildir. Düşünsel bir varlıktır. Düşünce ve hayal tefekkür boyutu temizlenmedikçe insan huzura eremez. Onun için kalbini gafil kıldıklarımızın sözünü sakın dinleme diyor. وَلَا تُوْتِي kalbemen مَا diye kalbine gaflet ile yani kalbi perdelenmiş, duygusu sönmüş, kalbinde hep kötü şeyler var. Onların sözünü dinleme. Onlara itaat etme. Çünkü onlar seni kendileri gibi yapar. Sigara içen sözünü dinlersin, o, sen de sigara içersin. Zina edenle fazla haşinir söz, sen de zina edersin. Arkadaşını söyle kim olduğunu, El mer'u mâmen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber değerlendirilir. Bu açıdan e, doğru olan elbette e, aşırılıktaydı değil. Yani. Aşırı. Mesela, adam zik yapmadan önce karşısına koca bir resim koyuyor. Elbette şirktir bu. Yapmayın. Doğru değil. Ya bir defa resmini görmesi gerekiyor. Düşünce hayal edebilmesi için falan. Düşünce boyutuyla ilgili söylemlerin e, bize yardım edip etmeyeceği konusuyla ilgili e, buna söyleyebilirim. İyi insanlarla beraber olduğumuzu düşünmek bizim iyileğe teşvik eden şeylerdir. Kötü insanlarla beraber olduğumuzu düşünmek de bizi kötüler teşvik edecektir. Adam televizyonda öyle hayal kurduruyor ki sonra onlara dizilerin sonunda bir bakıyorsunuz. Bizim hanım da elden gidiyor, senin çocuk da elden gidiyor, de falan. Niye? Ondan sonra onlar da aynısını yapmak istiyor. Halbuki kimseyi görmedi. Sen de resimde, orada film oynuyor, ondan sonra bizler de başlıyoruz. Kötü işler biz de yapmayalım. Nasıl etkiliyorsa, işte biz de iyi televizyonlara bakarak, iyi programlara bakarak, iyi resimlerden ilham alarak kendimizi düzeltebiliriz. Bunun bir sakıncası olamaz. Şu anda konuşuyoruz, burada istifade ettiğini söylüyorsanız, Efendim, herhangi bir chat vesaire. Öyle adamlar, chat dediğiniz zaman, aa, kötü işleri sen de mi yapıyorsun? Veya Hacı Hoca falan. Halbuki chat'in ne olduğuyla ilgili, yani kötü örnekler kafasında yer ettiği için, her şeyin kötü olduğunu düşünüyor. Halbuki iyi örnekleri Bir ara televizyon günah, televizyon günah. Ya dört tane maddeyi bir araya getirmiş, televizyon yapmışlar ya da yüzten tane neyse. Yani o maddenin ne günahı olacak? Onun senin içine program... Ondan sonra bunu anladılar Müslümanlar. Gittiler programını kendine aldı, kendine etti. Sonra İslami, efendim, televizyonuna çıktı. Efendim olur mu, olmaz mı? Oluyormuş pekala. Bak İslami bir sürü televizyona var. Her cemaat televizyonu kuruyor. Olmaz mıymış? İşte olur mu? O zaman televizyonun günah değil de kötü televizyona bakmak günah oldu. Gerçeği ortaya çıktı. Kötü arkadaş onlarla beraber olmak. Mesele bu. Biz işin e, içeriği itibariyle ne demek istediğimize dikkat etmiyoruz. Böyle bir kelime kullanıyoruz ki efendim içinde hem kıtsı var hem iyisi var. Hepsini reddetmiş oluyoruz. Efendim ama hocam ben öyle dedim. Bütün hepsini bu tehlikeyi onlar ayırt edemezler. Onun için böyle söyledim falan. Savunmaya geçiyor. Tamam ama e, bu gibi imkanlardan da insanları mahrum ediyorsun. Teknik ilerlemelerden mahrum ediyorsun. Ve bunları da kullanmak. Efendim Mesela Evet. Çoğu insanlar bunun çok hoşuna gider yani. Ben suçlu değilim. Çünkü kişilik zaafı olanlar başkasını suçlarlar. Kişilik zaafı olmayan sağlam kişilik sahibi insanlar işlediği suçu da kabul eder. iyilikleri de e, hazmeder. E, dolayısıyla e, çok olgun yerinde söz eden ya da sağlıklı bir düşünce sahibi bir kişilikle karşılaşırız. O insanlar da bize güven verir. Ama ne dediği belli değil. Ne kadar demek istediği belli değil. Neyi kastettiği belli değil. Konuştuğu cümle içerisinde bir, bir türlü manaya gelebilecek açık kapılar var. Ayet okusa bile hep tereddüt ederiz. Şer, şüphe ederiz. Hadis okur, ayet okur. Çok güzel sözler de söyler. Ama bu kişilik zaafı o sözleri konuşurken belli olur. İnsanlar iltifat etmezler. Yani ne kadar... Niye ben konuşuyorum insanlar şöyle diyor falan. Sebebi bu. Önce kişiliğini oturtturman lazım. Önce kişiliğin problemini çözmen lazım. Diyorum. Bu kadarla eğitirelim inşallah. Selamun tekrar. Selamun. Hocam teşekkür ederim. Şimdi bir e, İranlı bir hocayla ben böyle bir sosyal etmiştim. De, daha doğrusu o bana böyle bir hani zikirle ilgili bilgi edinmek için üstünde. İşte kitapta diyorum Allah-u Teala'nın en sevdiği kelime, işte bunu diyorum insan en az yüz yöp'e zaman işte günahlar abdülür falan filan. Hayır O kitabı kim yazmış? Sen de her istediğin kişileri ele alamazsın. İşte her dediği insanlar namaz kılınmaz. Belki sonunda daha günahkar falan. Filan. Böyle bir çıkış yaptı. Peki dedim hangi Hocanın sağlam olduğunu veya işte günahsız olduğunu veya dürüst bir insan olduğunu ben neyden bileyim. Kimden ben harap kim bana işte doğru yolu falan deyince bak böyle bu aslında çok kolay ama çok da zor bir mesela. Şöyle bir tavsiyede bulunur bana diyor ki 40 gün yas namazını kıldıktan sonra dürüst seccaleden kalkmamak üzere. 40 gün hocam. Sabah namazına, e, sabah namazına kadar işte Allah'la konuşuyorsun, zikir edersin, namaz kılarsın. O zaten seni biliyor, görüyor, duyuyor. İşte günden sonra da diyor, güneş nasıl diyor, dünyayı böyle aydınlatıyorsa, yani güneşi görmemen imkansızsa diyor, o kişi de diyor sana zuhur eder, işte o kişinin arkasından gitmen gerek. Bana böyle tavsiye, ben bunu bir yaptı denedim hocam. Onun sonra dayanamadım. Yani. Böyle bir şey var mı? Yani bu tasavvuf veya bu dergahlarda falan. Böyle bir şey e, duydunuz mu biliyor musunuz bunun aslı var mı? Mesela adama böyle bir zikirden bahsediyorum ben. Kim yazmış diyor? O herhangi bir insan onu yazmış olabilir diyor. Yani her insandan e, tavsiye tavsiye alınılmazdır. Yani her hocanın arkasına naz kırılmazmış. Yani bunun tavsiyesi buydu. Yani işi ehlinden öğrenmen gerekiyor. Yani Allahu Teala'nın tarafından gönderilen kişilerden el alınabilinir. Onun işte dediklerinin yapılması gerekiyor gibi böyle bir tavsiye olmuş bu tekrar. Ya çok çetrefilli şeyler soruyorsun sen de. <gülüyor> Aleyküm selam gelenler. Şimdi bazen ince dokumak lazım ama ince dokurken de tamamı aşırı gitmemek lazım. Bir, ikincisi her insan arkasında namaz kılarsın. Bu eli sünnetim görüşüdür. Ama takva bakımında daha namazına takvasına güvendiğin insanlara efendim tercih ederiz. Bu tercih meselesidir. Ama kılınmaz denmez. Yani her önüne gelen aksına namaz kılınmaz diye bir şey düşünürseniz o zaman İslamiyette fitne çıkarırsınız. Bu yasaktır. Her Müslümanın facir ve günahkar da olsa. Arkasında namaz kılınır. Bunu dediyse burada yanlış söylemiş. İkincisi belki demek istediği şudur yani takva bakımından takvası daha sağlam olan bildiğin güvendiğin insanların arkasında tercih etme hakkın vardı. Çünkü burada sevap bakımından daha fazla sevap söz konusu. Üçüncü bir mesele senin anlattığın 40 gün vesaire gibi. Eee 40 gün herhangi bir şeye devam etmek için bir miat, bir ölçü olarak alınabiliyor. Bununla ilgili rivayetler var. Dolayısıyla uzun bir müddet ama minimal olan ölçü üç gündür. Üç gün o kişiyi tam tanımman lazım. Üç gün tanımadan onun hakkında ama bu buna fırsatın yok. Genellikle kit var olan tarikatlardan cihada, cemaatlaşmalarda özellikle ee, tavsiyeleri yo yoğun yapıyorlar. Şu şöyle dedi bu böyle dedi falan filan bunun üzerinde bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Belki de bizim e, hayrımızadır isabet ederse eğer. Ama çoğu zamanda e, böyle bunu yaparken de çok yalan söyleyenler de var ya. Arada aracı olanların çoğu hayırlı amaç için çok yalan söylediklerini de biliyoruz. Ee, adamın böyle bir işle hiçbir de bezi tarağı yok. Dolayısıyla o Uçurdular adamı, kaçırdılar adamı, şöyle böyle falan. Otuz sene sonra geçiyor ki, geçiyor zaman. Ondan sonra diyor ki adam böyle bir, gerçekten bu işte bir tarayi olmuş. Ama getiren adamlar herhangi bir amaçla, mesela aynı partiden olduğu için destekliyor. Veyahut Kürt bölgesi ve adam Kürtçü, Kürt milliyetçisi. Veyahut Türk bölgesi, Türk milliyetçisi. Adam bu amaçla bizim yerimizden, ülkemizden başka insanlara adam gitmesin gibi çeşitli amaçlarla. Bakkalı var, çakkalı var, dünyası var. Aa, işte bu amaçlarla insan toplarken bu, bu insanlar bu amaca yönelik yalan söylenmenin caiz olduğunu düşünen insanlar var. Yani benim amacım iyidir, iyi niyetliyim. Onun için yalan söyleyebilirim diye düşünenler var. Bu şekilde çok yalan söylenlerin olduğunu biliyoruz. Hz. Efendimiz'in şu sözünü de kulağınızı da küpe yapın. Ben Hazreti Ebu dışında herkesten bir hadis alacağım zaman üç defa ya da beş defa yemin ettiririm. Demek ki yani çok yalan söyleyenler Zahabede böyle olunca Düşün ki şimdiki insanlar Gerçekten çok yalancı var Bu o zaman ne yapacağız İşte o zaman istihare yatacağız İşte 40 gün Şeklinde örnekler de Zaten senin 40 gün yaptığın zaman Birçok şeyi daha Ayan beyan görebilirsin İlle de böyle mi olacak? Hayır İstihara yatabilirsin istihare yatarsın Senin için hayırlısı olan nedir? rüyanda sana gösterilirse ne mutlu. Ama bir de genel hüsniyet beslemek lazım. Yani o kadar insanlar gidiyor. O kadar insanlar gidiyorsa yani burada eee kendini eee çok bir ayrıcalıklı görmek de doğru değil. Efendim o kadar insan gidiyorsa muhakkak doğrudur. Belki senin için uygun ol olmayabilir de orası değil. Başkası nasip olabilir. Bu açıdan da istihare e, namazı kılmak, o istihare Allah'tan, Ya Rabbi benim için hangisi daha hayırlıdır diye cevap beklemek e, bunlar da güzel adetlerdendir. Böyle yolu seçebiliriz. Ama herkesin hakkında olumsuz düşünmek yanlıştır. Böyle bir tarz anlatım tarzı yanlıştır. Yani işte herkes tehlikeli, bütün hocalar tehlikeli, bütün cemaat tehlikeli, illa bizim cemaat. Bu anlatım tamamen Görgüsüz, bilgisiz, cahil insanın anlatım tarzıdır. Ve insanlar arasında daha sonra fitne, fitneci insan diye adı çıkar. Böyle bir insan olmamak, anlatım tarzı burada arızalı, çok arızalı. Böyle efendim çoğu zaman mübarekler, çok mübarek, gerçekten iyi insanlar. Ama öyle insanların kendilerini reklam yaptığı zaman, yalancı bir adam, dedikoducu bir adam, hırsız bir adam, dolayısıyla... O zaman üzülüyoruz yani, öyle mübarek insanlar, şunların elinde, ağzında efendim bakıyorsun o zaman da yani sen de tiskiniyorsun. Demek ki burada e, kabiliyetli insanların elinde elbette e, servis yapılması, anlatılması lazım. Ama altın, altınlık değerinden asla zerre kadar bir şey kaybetmez. O iyi insanlar zaten iyidir. Ama insanların bakıyor bazen işte bu kötü örneklerden hareketle tarikat büyüklerini efendim, tenkit edebiliyorlar. Biz de buna fırsat vermemek lazım. Onun için bu ortamlarda, başka ortamlarda konuşacağımız şeylere çok dikkat etmek lazım. Yani o büyükleri e, yıllar hayli istikamet yolunda devam insanlara laf getirmemek, getirtmemek lazım. Evet, Allah tarafından görevli demek manasında bir şey söylediğin zaman... Bu e, elbette Allah'ın Allah'ın izni olmadan bir şey olmaz. Biz buna Allah tarafından demiyoruz da e, Peygamberimiz Salihullah S'sinin meclisinde e, Peygamberimize Allah'ın oradan dolayı yönde e, şeklinde Allah tarafından. Yoksa direkt Allah birini görevlendirdiği ama onun Peygamber olması lazım. Allah Peygamberden başka kimseyi bir direkt görevlendirmez önce peygamberler meclisinde evliyalar meclisinde bir görev verilir. O görevden sonra e, diğer onlara verilecekse bir şeyler verilir. Yani pe peygamberimiz sanalım sen hemen devrede dışı bırakarak kimseye bir şey verilmez. Evet. Hatta Hızır Aleyhisselam'a bile vazife verilecek zaman e, senin ümmetinden falan falan kişiye böyle Allah'ın emri var. Önce peygamberimize gelip söylerler. Peygamberimizin ruhaniyetine. Haber verirler. Dolayısıyla cümleleri böyle kurulduğu zaman birileri tenkit ederse anlayın. Niye tenkit ediyorlar? Çünkü Allah tarafından dendiği zaman bunun manası peygamberlere söylenecek sözlerdir bu. Doğrusu ise dediğim gibi Salihler Meclisi'nde peygamberimizin ruhaniyetine tebdi edilir. O da emaneti zayih etmez. Kime ne görev verilecekse oradaki meclislerde efendim hangi gruptansa hangi gruba girecekse ta oradan tensip edilir ondan sonra biz yeryüzünde bocalarız, başlarız gitmeye gelmeye tereddütleri bizim tükendiğini biliriz ve ondan sonra gideriz yani gitmemiz gereken tarikata gireriz evet yani önce orada karar verilmiştir, sonra sen tıpış tıpış gider alırsın çok inkar edenler gördüm sonra tarikata girdiler, orada vazife yaptılar, bunlar önce inkar ediyorlardı Selamlar, tekrar. Yok, adam bir şey soru